Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min min Fa illallah la anna rasuluh. Ya illa muslimun. يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حازر جهار بث منهما رجالا كثيرة ونساء فتقول الله الذي تصالون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الله بقول قرآن سديد يصل لكم أعمالكم فيعف لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فرز أضيعا إنما İnne as kelamullah şüphesiz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolların en hayırlısı ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Ve şerrü'l umuri muhtasatuhâ. İşlerin en şerlisi ise sonradan ortaya çıkartılan şeylerdir. Ve kulle muhtasetin bid'a. Sonradan ortaya çıkartılan ibadet türü her şey bid'attır. وَكُلَّ بِلْعَةٍ دَلَالَ Her bir dat ve sapıklıktır. وَكُلَّ دَلَالَةٍ Her dalalet sapıklıktır. Da kişiyi cehenneme götürecektir. Bu girişten sonra güzel arkadaşlarım hoş geldiniz. Kardeşler bugünkü dersimizin konusu biliyorsunuz kitab-ı okumaya devam ediyorduk. Bugünkü 16. oğlup konumuz Allah Azze ve Zülillah'ın azameti, kahinler ve gayb bilgisi hakkında bir sunun. Musal İbrahim'in kayıp bilgi hususunu kahinler hususunu bir kısım ön giriş yaktı bu derse. Bundan birkaç ders sonra kahinler ve sihirbazlara gitmenin, onlara danışmanın, onlara tasdik etmenin hükmüne dair daha geniş bir ders yapacağız inşallah. Bugün La İlahe İllallah'ın anlamı, içerdiği mana nedir buna devam ediyoruz yine. Allah Azze ve Celle'nin azameti çok yücedir. Bunu bizler Allah Azze ve Celle'nin katında olmadığımız için iyi idrak edemiyoruz, edemeyebiliyoruz. Şimdi okuyacağımız e, konunun izahı sadetindeki deliller çerçevesinde göreceğiz ki Allah'ın katında bulunan melekler onun azametini en iyi idrak edip bundan dolayı da hakkıyla ondan korkan hatta e, azabından korkarak bayılan, söyleyeyim, secdeye kapanan kullardır, mahduktur. Onları göreceğiz. Musaynifimiz Rahimahullah bunu izah sebedinde bir ayet, biri sahih, birisi senet olarak zayıf olmak üzere iki tane hadisle delil getirdi. Ayet sahih hadisin içerisinde zikredildiği için aslında biz bunu iki sahih hadis diye zikretmemiz daha doğru olur. Çünkü ikinci delil olarak getirilen ilk hadisin içerisinde bu birinci delil olarak getirilen Sebe suresindeki 23. ayet zaten kullanacak ona da izah sebebiye gireceğiz inşallah ayetin içerdiği manayı Allah Azze ve Celle'nin onunla kastettiği hususu Resulullah Aleyhisselam Allah katından bilgi vererek bize açıklayacak dersimizin son kısmında da birisi sahabe birisi tebe tabi olmak üzere iki değerli şahsiyet hakkında çok kısa bilgi verileceğiz Rabbimiz Azze ve Celle'nin azametinden bahsetmiştik bunu anlatan bir ayet var Sebe suresi 23. ayet elinizdeki noktada bir nolu delil Burada buyuruyor ki Rabbimiz azze ve celle hatta izafuz zengulbihim galu hak ve huvel aliyul kebir. Onların izah'tan anlaşılacağı üzere meleklerin kalplerinden korku giderildiği zaman onlardan bazısı Rabbiniz ne buyurdu?" diye sorar. Rabbimiz azze ve celle'nin buyruğundan haberdar olan melekler ise soru soranlara izah söylerinde o hakkı buyurdu, doğruyu, esas şeyi buyurdu derler. devamında o çok yücedir ve büyüktür diye Allah Azze ve Celle'yi büyütürler, tekbir ederler. Bu ayetin teferruatını hadisin, ilk hadisin tefsirinde e, açıklayalım, o daha uygun olur. İkinci delil olarak zikredilen, Bukhariye ve İbn-i ve benzer hadis kitaplarında da zikredilen sahih bir hadisi aktaralım. Bu hadisin içerisinde bu ayet zaten zikredilir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadistir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle semada bir işe hükmettiği zaman melekler onun bu sözünü yerine getirir ve onun sözünden korkarak Kanatlarını çırparlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sözü mermerin üzerindeki zincir sesi gibidir. Bir şakırtı gibidir. Bu söz, bu sözün geliş şekli melekleri korkutur. Meleklerin kalplerinden bu korku giderildikten sonra buyruğu işiten melekler Rabbiniz ne buyurdu derler. Hatta izâ fız-ı ayetin içeriği, ayetin hafızı aynen burada geliyor. Kalplerinden korku giderim zaman. Galiğümaha daha galer alıbukum. ne buyurdu diye sorarlar. Galil hak. Onlar hakkı buyurdu derler. Kim bunlar? Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyruğunu şiten anlayan sema ehli. Devamında vehval aleyhül kebir ayetin nafsa ile devam ediyor. O çok yücedir, büyüktür derler. Rabbimiz Azze ve Celle'nin hükmüne vakif olan melekler bunu anlayamayan, işitemeyen meleklere. Bu sözü buyururlar. Sonra da bu söz, bundan sonraki Müslüm hadisinde de rivayet edileceği üzere, gök ehlin en yüksekteki hamelet Arş dediğimiz, arşı taşıyan dört büyük meleğin kendilerinin altındaki meleklere bildirmesi, onların kendisinin altındaki meleklere bildirmesi, şekliyle kademe kademe iner gök, birinci gök, dünya semasına ve oradaki meleklere, Allah Azze ve Celle'nin bu buyruğu, iş hakkındaki buyruğu, hükmü ulaştırılır. Bu esnada kulak hırsızlığı yapan şeytanlar bu sözü işitmeye katmaya çalışırlar. Hadisin rabisi Sufyan bin Uleyna rahmetullahi aleyh kulak hırsızların nasıl yukarıya doğru yükseldiğini anlatmak için elini yan olarak tutar ve parmakların arasına açar ve der ki işte şöyle kulak hırsızları bazısı bazısının üstüne çıkmış ve birinci semaya kadar yükselmiştir diye vasf Sonra Aleyhisselatü Aleyhisselamın hadisine devam ederek der ki Süfyan cinlerin en üstündeki o kulak hırsızı birinci semada melekler arasında konuşulan Allah Azze ve Celle'nin hükmünü işitir. Sonra altındakine bu sözü atar duyurur. O altındakine duyurur, o altındakine duyurur ta ki bu silsile yere ayak basan ve sihirbaza veya kahine bu sözü götürmeye çalışan kulak hırsızına götürür. O da götürür sihirbazın kulağına atar. Bu esnada Allah Azze ve Celle'nin kulak hırsızlarına karşı koruma yaptığı yıldızlar yerden yukarıya doğru yükselen o kulak hırsızı yapan cinlere atılır. Yıldız kayması dediğimiz olay budur zaten. Bu ateş, alev topu bazen en üstteki diğerlerine sözü atmadan, Allah Azze ve Celle'nin hükmünü atmadan ona ulaşır da bu söz Allah Azze ve Celle ve melekleri katında kalır, yeryüzüne inmez. Bazen de Allah Azze ve Celle'nin hükümetiyle takdiriyle bu söz aşağıya indikten sonra onlara bu ateş ulaşır ve onları yakar. Ancak kulak hızlıdan birbirine aktarması ve o kulak kısında diğer e, dostu olan kahine, sihirbazı bu söz aktarılmasından dolayı artık yer ehli arasında Allah Azze ve Celle'nin bu hükmü yayılmış onların arasında inmiş bildirilmiş olur. En aşağıda en aşağı tabakadaki kulak kısızı olan cin, sihirbazın veya kahinin kulağına bu sözleri aktarırken Allah'tan işitilen bu hak sözün yanına 100 sanede yalan katarak onu sihirbazı aktarır. sihirbaza söyler sihirbazın da insanlara bunu duyurması, işte gelecektir şöyle bir şey olacak, böyle bir şey olacak diyerek bu işitilen hükmü ve onun yanında bildirilen yüz tane yalan insanlara söylemesi neticesinde insanlar bu hüküm cereyan ettiğinde, ya bak falanca kişi, falanca gün bize şunu şunu söylememiş miydi? İşte bak oldu diyerek o sihirbazı tasdik ederler. Halbuki onların tasdik ettiği husus Allah Azze ve Celle'nin hükmünden hırsızlar tarafından çalınıp da insanlara doyurulan kısımdır. İnsanlar bu söz sebebiyle o sehirbaza kanar onu doğrularlar. Ayette olayın muhatapları anlaşılmıyor. Hadisin içerisinde biraz daha net anlaşıldı. Kalplerine korku düşen ve kalplerinden korku gittikten sonra birbirlerine Rabbiniz ne buyurdu diye soranların melek olduğu anlaşıyor. Melekler Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden, ibadetten çekinmeyen, büyüklenmeyen has kullardır. Kıyamete kadar da bu şekilde ona kulluk etmeye devam edeceklerdir. Allah Azze ve Celle'nin birçok buyruğunda anlaşıldığı üzere. Rabbiniz ne buyurdu dediği zaman melekler aslen Rabbimiz Azze ve Celle'nin haktan başka bir şey buyurmayacağını biliyorlar. Ancak haktan ne buyurdu onu soruyorlar. Ki Allah Azze ve Celle'nin buyruğunu yerine getirmekle görevli kısma bu buyruk, bu buyruk, bu hüküm ulaştırılacak. İmam Müslüm'ün sahilindeki bir rivayette Resulullah sallallahu bu olayı biraz daha açar şekilde bir hadis daha rivayet eder bize. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan gelen bir rivayette sahabesinin arasında otururken büyük bir yıldız kaydı. Ve bu yıldız kaymasının dolayı ortalık aydınlandı. Aleyhisselatü vesselam bu yıldız kayması olayının üzerine sahabesine hitaben siz cahiliyede böyle bir olay hakkında ne diyordunuz? diye sordu. de biz cahiliyede böyle bir olay olduğu zaman ya bugün büyük bir adam doğdu, değerli bir adam doğdu veya değerli bir adam öldü. Bundan dolayı yıldız kaybı derdik. Bunun üzerine Aleyhisselatü Aleyhisselam şüphesiz ki yıldız birisinin ölümü için veya hayatı için, doğumu için kaymaz. Bilakis Rabbimiz ismi mübarek olan Rabbimiz Azze ve Celle bir iş emrettiği, bir iş buyurduğu zaman Hameletul arş dediğiniz arşı taşıyan melekler ki bunların adeti dört olarak bildirilmiştir. Bu melekler Allah'a tesbih ederler. Bu tesbihi duyan diğer sema ehli ise onların altındaki semanın bekçileri olan ve orada görevli olan melekler tesbih eder. Sonra onu iştenler, onu işten aşağıdakiler tesbih eder. İlâkır ta birinci semaya kadar bu tesbih etmeye yani Allah azze ve celle'yi noksanıklardan münezzeh kımadzim subhanallah sözleri Aşağı kata kadar, son semaya, dünya semasına kadar iner. Daha sonra arşı taşıyan meleklerin altındaki e, tabakadaki melekler arşı taşıyan meleklerden Allah Azze ve Celle'nin buyruğu nedir diye sorarlar. Onlar da Allah Azze ve Celle'nin buyruğunu onlara haber verirler. Sonra o tabakadakiler aşağı tabakadakilerin. Allah a Azze ve Celle'nin buyruğunu haber verir. Sonra onlar aşağıdaki, onlar aşağıdakiler. Ta ki birinci zamanın meleklerine kadar bu buyruk ulaştırılır. Bu esnada işte kulak hırsızlığı yapan cinler oradan haber kapmaya çalışırlar. Ki bu haber kapma sebebiyle sihirbaza ve kahine bunu bildirecek. Kahin de insanlara bunu aktaracak. Kahin insanlardan nevalanacak. Cinler de bundan önceki derslerimize değindiğimiz gibi... Kahine bu hus hususta hizmet edecekler, kahinden de kendisine ibadet cihetinden ne bağlanacak? Faydalanacak. Biliyorsunuz cinler ve insanlar birbirlerinden faydalanıyordu. İşte faydalanma bu cihettendir. Faydalandıkları bu sihirbazlar ve kahinlerin e, kendilerine olan itaatleri devam etsin. Onlardan faydalanmalar devam etsin diye gökten bu şekilde birbirlerine üstüne binerek Allah Azze ve Celle'nin buyruğundan ...bir hüküm çalmaya çalışırlar. Bazen bu hükümü çalarlar. Çoğu zaman da çalmazlar. Çalamazlar. Çalamadan onlara yıldız kayması, ateş topu ulaşır ve onları e, bu hükümün aşağı inmesinden alıkoyar, engeller. Hüküm aşağı indikten sonra artık o sihirbaz Çinlerden aldığı bu haberi insanlara yayar da insanlar hak olan işitilen bu sözden dolayı o sihirbazı tasdik ederler, doğrularlar. Halbuki o sihirbazın kulağına bunu atan şeytanlar, yalancı şeytanlardır. Duydukları hakkın yanına yüz tane de yalan katarlar. Bu hadisleri birlikte düşündüğümüz, birlikte değerlendirdiğimiz zaman Rabbimiz Azze ve Celle'nin bir hüküm buyurduğunda onun katındakilerin Ölme korkusuna, öldürülme, yok edilme Allah Azze ve Celle'nin azabına duçar olma korkusuna tesbih ettiklerini bir başka rivayette bundan sonraki rivayette gelecek. Korkudan bayıldıklarını ve Rabbimiz Azze ve Celle için secdeye kapandıklarını görüyoruz. Halbuki bizler Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini her gün Kur'an-ı Kerim'den okumamıza radyolardan, televizyonlardan işitmemize veya birilen ağzından duymamıza rağmen hocalardan Davetçilerden dinlememize rağmen bu korkuyu, bu saygıyı göstermiyor. Halbuki Rabbimiz Azze ve Celle bir hüküm buyurdu mu, yaratılan mahlukun ondan titremesi, korkması, bir sarsılması gerekir. Demek ki Rabbimiz Azze ve Celle'nin azameti çok büyük. Bunları Rabbimiz Azze ve Celle ve Resulullah Aleyhisselam bize boşuna anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ve sünnetteki hiç hiçbirisi, bildirilen hiçbirisi boşuna anlatılmış batıl şeyler değildir. Belki hepsinde mutlaka istifade etmemiz gereken, mutlaka kendimize ibret almamız gereken hükümler var. Rabbimizin katındaki meleklerin onun bir buyruğundan dolayı titremeleri, sarsılmaları, bayılmaları, secdeye kapanmaları onun azametinin yüceliğinden, dolayısıyla biz kulların da onu gerektiği şekilde, layık olduğu şekilde tazim etmemiz gerektiğine bir işaretle. O çok yücedir, büyüktür. Vehvel aleyyül kebir buyruğunun içerisinde, Allah Azze ve Celle'nin mahlukatına karşı kadrinin yüceliği, kahrının yüceliği, zatının yüceliği, her cihetten kamil yüceliğe sahip olduğunun bir göstergesi vardır. Abdullah bin Mübarek Rabbimizi biz nasıl bileceğiz diye birisi ona sorduğu zaman, o arşının üzerindedir, mahlukatından üstün yücedir der. Peki Abdullah bin Mübarek o arşın üzerindedir derken bunu nereden almıştır? bu Allah Azze ve Celle'nin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'inde yedi ayrı yerde buyurulmuştur, bize bildirilmiştir. Mesela Taha suresinde Er-Rahmanu alel arşı istiba buyurmuştur. Rahman olan Allah arşının üstünde istiba etti. Hakeza Furkan suresinde tüm istiba alel arş sonra arşın üzerine istiba etti, yükseldi buyurmaktadır. Bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin bir mekanı olduğu ve o mekanın Yedi kat göğün üzerinde, onun üzerinde su, onun üzerinde de Rabbimiz Azze ve Celle arşı, arşın üzerinde Rabbimiz'in bulunduğu bize beyan edin. Arşın üzerinde bulunduğu Rabbimiz Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de yedi ayrı yerde bize bildirilmektedir. Merak edenler için o yerleri söyleyeyim. Araf suresi 54. ayet, Yunus suresi 3. ayet, Ra'd suresi ikinci ayet. Taha suresi 5. ayet, Furkan suresi 59. ayet, Secde suresi 4. ayet, Hadid suresi 4. ayet. Eğer merak eder ve meallere bakarsanız, birçok mealin burada söylediğimiz şekliyle olmadığını göreceksiniz. Çünkü şu an bizim ülkemizde yaşayan insanların büyük çoğunluğu, ehl-i sünnet ve cemaatin Allah Azze ve Celle'nin ve sıfatlarını anladığı gibi anlamamakta bir kısım şeyleri tahrip etmekte, bir kısım şeyleri tatil etmekte, bir kısım şeyleri değiştirmekte de denir. ehl sünnet ve cemaatin halefinin de selefinin de ittifaken üzerinde durduğu husus ise Allah Azze ve Celle'nin ve sıfatları bize bildirildiği gibidir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek sünnet sünneti de bize bildirildiği gibidir, başka türlü anlaşılmaz. Allah arşının üzerine istiva etmiştir denmişse, o arşın üzerine yükselmiştir. Şanına yakışır bir şekilde. Onun yükselmesi, mahlukun yükselmesine benzemez. Peki arşın büyüklüğü nedir? Arşın şekli ne nedir? Bunun teferruatı hakkında çok bilgimiz yok. Ancak Allah Azze ve Celle Bakara suresinde, ayet el kürsü dediğimiz 255. ayette, ve siya kürsi vel ard Onun kürsüz gökleri ve yeri kaplamıştır. Yani göklerden ve yerden daha büyüktür. Bunu tefsir eden İbn Abbas radıyallahu anhma ise biliyorsunuz sahabenin en derin alimlerinden birisi. Bir çöldeki bir halka, bir yüzük diyor, bir halka neyse arşa oranla gökyüzünün yeryüzünün hali budur. Allah Azze ve Celle'nin arşı çok büyüktür. Arşın ise kürsü dediğimiz koltuğu var. Allah Azze ve Celle'nin arşının hakkında büyüklüğünün dışında bir teferruatımız yok, bilgimiz yok. Ancak arşın üzerinde kürsüsü vardır. Kürsü ise koltuk denir. Bu manalara adına. Onun büyüklüğü ise çölün ortasındaki bir halkanın vebirliğinin oranı neyse kürsünün arşı oranı da bu şekildedir. Ve bu arşı Allah Azze ve Celle'nin şerefli valklarından dört tane büyük melektir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bu meleklerin büyüklüğü, hilkati hakkında bize bilgi verirken der ki, size arşı taşıyan meleklerin büyüklüğü hakkında şu bilgiyi vermem emredildi. O meleklerden birisinin kulak ile omuz arasındaki mesafe 700 yıllık mesafe kadardır. 700 yıllık yolculuk mesafesi. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin taşıyacak meleklerin adedi de 4'den 8'e çıkacaktır. Bu da bize Kur'an-ı Kerim'de bildirilmekte, beğendim. Rabbimiz Azze ve Celle, tevhid inancının gereği olarak burada tekrar söyleyeyim, bir mekana sahiptir. Onun şanına yakşam bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız, tahayyül edemeyeceğimiz bir mekana sahip ve onun mekanı kulların mekanı gibi değildir. Kul herhangi bir mekandayken diğer mekanlardan habersizdir. Ama Allah azze ve celle böyle değildir. Hiçbir hususta mahluk Rabbine, Halikine benzemez. Mahlukun durumuyla Halik olan yaratıcının durumu kıyaslanmaz. Sadece biz bunu ismen olduğunu bilir, varlığını kabul ederiz ancak nasıllığını, nicelini, şeklini işte merak edip araştırmayız. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle'den bize bilgi veren hiç kimse yok. Onu görüp onun durumundan haberdar eden kimse yok. Öyleyse biz bunu araştırmayacağız. Rabbimiz Azze ve Celle'den arşı var mı? Var. Kürsüsü var mı? Var. Nerede? Yedi kat göğün üstünde. Peki o gecenin son üçte birlik kısımda birinci semaya, yer üstünün hemen üstündeki birinci semaya iniyor mu? Şanına yakışır bir şekilde iniyor. Biz buna böyle inanırız. Falanca şöyleydi, flanca böyleydi. Bunu tarif etti. Buna bakmayız. Sözümüz, arşın bildirildiği ayetlerin mealine bakarsanız onlarda bu anlattıklarımızın bir kısmını bulamayabilirsiniz den çıkmıştır. Neye bakacaksınız o zaman? Ehli sünnet ve cemaatin yaptığı mealleri, yazdığı meallere bakacaksınız ve ehli sünnet ve cemaatin yazdığı tefsirlere bakacaksınız. Onlardan en birincisi i̇bn Kesir tefsiridir. Onunla beraber Kurtubi tefsiridir. Onunla beraber bunların bu ve bunun gibi Ehlüsünün alimlerinin özetlediği Sadi tefsiri gibi tefsirlere bakacaksınız. Onun dışında inancı bozuk akidesi, mutezil akidesi olan insanların yazdığı meallere tefsirlere bakarsanız bunlar yanılır, yanıltılırsınız. Buradan hemen bir şeye daha dikkat çekelim. Her kitaptan her hususta istifade edilmez. Herhangi bir insanın inancı onun yazdığı kitaba da yaptığı tercümeye de sirayet eder. Öyleyse bizler okuduğumuz kitapların kim tarafından yazıldığına ve kim tarafından başka dilden tercümeyse tercüme edildiğine dikkat edeceğiz. Öyle kitap vardır ki bir satırından istifade edilir. Öyle kitap var ki üçte birinden istifade edilir. Öyle kitap var ki, yarısından öyle kitap ki tamamına itstifat Okuyacağız, okuyacağız ama sürgeçten getirir, geçirerek okuyacağız. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle dinimizi kimden aldığımızda dikkat etmemiz lazım. Eylüsünet ve cemaat inancına, akidesine sahip olan insanların kitapları en önce okunması gereken, en, en çok istifade edilmesi gereken kitaplardır. Bu sebeple herhangi bir kitap alırken lütfen onun nasıl bir inancı sahip biris tarafından yazıldığını veya tercüme edildiğini öğrenin. Araştırın, soruşturun. Çünkü hiç şüphesiz, şüpheniz olmasın ki insanların inançları hem yazılarına yansıyor hem tercümelerine yansıyor. Bundan dolayı iki tane meale yayına getirirseniz bile aynı ifadeleri, aynı anlatımı göremez. Ayet ve hadislerin izahına devam edelim. Rabbimiz Azze ve Celle'nin bir iş hususundaki buyruğundan, hükmünden dolayı melekler korkarlar ve kalplerine bir korku iner. Bir müddet sonra bu korku yavaş yavaş kalkmaya başlar. Bu korku kalktıktan sonra Rabbiniz Azze ve Celle'nin buyruğunu öğrenmeye ve gereği onlara düşüyorsa bu gereği yerine getirmeye çalışırlar. Bundan dolayı Rableri Azze ve ne buyurduğunu sorarlar. Kime? O hükme sahip olan meleklere. Ki buna en yakın olan meleklerde. Bir rivayette az önceki söylediğimiz rivayette Hameletur Ağaç Arş dediğimiz arşı taşıyan meleklerdir. Bir rivayette vahiy meleği olan Cebrail Aleyhisselam da bu hükümleri, bu buyruğu bilir. Ve sema ehli dediğimiz semada bulunan sayısını bizim bilemediğimiz ancak sayısı hakkında bir fikir edinebileceğimiz rivayetlerin bulunduğu gök ehli melekler bu buyrukları alır bir alt kadamedeki sema ne bildirir. Meleklerin sayısı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz rivayetlerden bir tanesini söyleyeyim. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bize sema ehlinin secde ettiği zamanlar. Gökte, semada bir secde edecek yer kadar yer kalmadığını bildirir. O derece göğü e, kaplamış olduklarını bize beyan eder. Arşı taşıyan melekler hakkında bilgi vermiştik. Burada bir de hemen kısaca bir sonraki hadiste ismi geçecek olan Cebrail aleyhisselam hakkında bilgi verelim. Cebrail aleyhisselamı, vahiy meleği olan Cebrail aleyhisselamı Nebimiz aleyhisselatü iki sefer yaratıldığı hal üzere görmüştür. Onun dışındaki her seferde Cebrail aleyhisselam bir insan kılığına gelirdi. Özellikle de sahabenin çok yakışıklı olan Dihiyetül Kelbi Kadıyallahu anh'ın kılığına gelerek Nebimiz aleyhisselatü vesselamın buyrukları bildirirdi. Ancak iki sefer Evimiz Aişe (s.a.) onu yaratıldığı hal üzere görmüştür. Bu hali anlatırken Evnimes (s.a.) der ki: "Evimiz Aişe (s.a.) onu 600 kanadı olduğu halde gördü ve onun her bir kanadı bir ufku dolduruyor. Bu kanatlarının her birisinden çeşitli renklerde süsler, inciler ve yakutlar dökülüyor. Onun şekle şemali 600 kanat oluşu ve hilkatinin, yaratılışın çok büyük oluşunun da bu şekilde izahından sonra hadisimize devam etmeye Hadi çalışalım. Gök ehlinin üsttekinden alttakine, üsttekinden alttakine Allah azze ve celle'nin buyruğu bildirildiğinde kulak hırsızı yapan hırsız şeytanlar bunu çalmaya çalışırlar. Bir kısmını çalarlar, Allah müsaade eder, bir kısmını çalarlar ama çoğunluğunu çalamadan yıldız kayması dediğimiz ateş onları yakalar, yakar. Demek ki yıldız kayması dediğimiz olay bir e, görsel şölen değilmiş veya e, hadiste geldiği üzere cahiliyede söylendiği gibi büyük bir insanın doğduğuna veya öldüğüne bir delil değilmiş. Bilakis kulak hırsızlığı yapan, şeytanlara atılan bir alev parçasıymış. Bu ne demektir? Yıldız kaydığı zaman Rabbimiz Azze ve Celle bir hüküm buyurdu. Bu hüküm semahil arasında bir alt kademeydekine olmak üzere bildirildi ve o esnada birisi veya bir, yani bir topluluk o buyruğu, o hükmü vahyi çalmaya çalışıyor. Onlardan bir kısmı bu ateşle yandı. Aynı zamanda bu hadisten anladığımız kadarıyla bazı ehli sünnet itikadının dışındaki inanç sahipleri olan topluluklar, mesela Eş'ariye, mesela Cehmiye, mesela Mutezile gibi Toplulukların inancının dışına Allah Azze ve Celle bizzat melekler tarafından işitilecek şekilde sözle konuşmaktadır. Nitekim Musa Aleyhisselam'la da konuşmuştu. Aracısız olarak vahiy meleği olmaksızın konuşmuştu. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da Sidretül Münteha'da konuşmuştu. Allah Azze ve Celle konuşur. Ve onun konuşması bildiğimiz kelamdır. Ha bildiğimiz kelam derken mahlukun kelamı gibi değil ama ona yakışır. Rabbimiz Azze ve Celle'nin şanına yakışır bir kelamdır. Melekler Rabbimiz ne buyurdu diye sordu da ne yarattı demedi. Demek ki Rabbimiz Azze ve Celle'nin sözü, kelamı mahluk yani yaratılmış değildir. Şu an pek gündemde olmasa da bir dönem İslam coğrafyasında çok yaygın bir iddia vardı. Allah'ın kelamı Mahluktur, yani yaratılmıştır, sonradan ortaya çıkart, çıkmadır gibi bir iddia vardı. Bu iddiadan dolayı birçok alim zan altına bırakılmış, işkenceye tabi tutulmuştur. Ahmet bin Hanbel, Ahmetullah'ın onların başında gelir mesela. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kelamı mahluk değil. Eğer yaratılmış olsaydı, melekler Rabbimiz ne yarattı derdi de ne buyurdu demezdi. Rabbimiz Azze ve Celle'nin kelamı mahluk yaratılmış değildir. Bilakis Allah Azze ve Celle'den bir cüzdür, bir parçadır. Allahu Teala'nın buyruğunu işiten melekler korkarak, ürpererek kanatlarını çırparlar. Mahlukun en yüce yaratılmışları, onlar en büyükleri, hatta şeref olarak en üstünleri. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin katındadırlar onları. Melekler, Rabbimizin kelamından dolayı kurtmaktalar büyük sarsılmaktalar. Hatta bir sonraki rivayette geldiği üzere bayılmaktalar. Secdeye kapanmaktalar. Öyleyse yeryüzünde bir noktayı bile işgal etmeyecek ki biz insanlar ve cinler Allah Azze ve Celle ve onun azameti karşısında hangi konumdayız bakmak lazım. Allah Azze ve Celle gök ehlini de, yer ehlini de bilmekte, idrak etmekte. Onların hangi hal üzere olduğu hakkında bilgi sahibi olmaktadır meleklerin korkusu bundan dolayı gök ehlinin ve yer ehlinin canlı ve cansız hepsinin istisnasız hepsinin Allah azze ve celle'yi tesbih ettiğine dair birden çok hatta rivayet var mesela onlardan birisini söyleyelim İsra suresi 44. ayette <tü> arda ve <fihinne> yedi kat gök yer ve oradaki herkes onu yani Allah'a tesbih eder ve emmin şey'in illa yusabbihu hamdi Onu hamdiyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Velakin la tafkahuna tasbihahum. Fakat sizler mahluk olan insanlar olarak onların tesbihini anlamazsınız. Innahu kana halimin gafura. Şüphesiz ki o kullarına karşı halimdir, yumuşak ve bağışlayıcıdır. Meryem suresi 90. ayette Tekadu semavatu yatafattaru minhu. Beton al ve takhir oluyor aleheb Yani bu ayetin evvelinde bir iddia var. Müslüman Rahman çocuk edindi. İddada bulunuyorlar. Allah Azze ve Celle de buna cevap olarak diyor ki işte bu iddiadan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılayacak ve dağlar yıkılacak. Halbuki insan futursuzca, umursamazca bunu bu iddada bulunabilmekte. Yaratılış olarak onlardan çok yüzü olan gökler yer ve dağlar, bu sözden dolayı yarılmak üzere, çatlamak üzere yandık. Hani diyor ya Aleyhisselatü insanı cehenneme sürükleyen şu dili diye. İşte bu dil, sahip olması gereken en önemli organlardan birisi. Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane organ var, dikkat çektiği. Kim bunlara sahip olursa ben onu cennete kefilim diyor. Birisi ağızdaki dil, bir diğeri de cinsel oluyor. Kim bunlara sahip olur, bunlar heramdan sakınır, ben ona cennet için kefil, kefil oluyorum. Demek ki bu kadar önemli değil. bu Zer radıyallahu anh, Ya Resulullah dilimizden, yani konuştuklarımızdan dolayı hesaba çekilecek miyiz deyince, kişiyi yüzüstü cehenneme sürükleyecek birinden başka ne var ki diyor Hesabat İşte bu fütursuzca kullandığımız dilden, ondan çıkan, sadır olan bir sözden dolayı, birilerinin yaptığı bu bir sözden dolayı, gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılacak neredeyse bu iddiadan dolayı demek ki gök yer, dağlar, gök ehli Allah'tan korkmakta Allah'a atılan bir iftiradan dolayı çatlamak üzere, çatlayacak gibi olmak. hani dedik ya gökler, gökler korkar gökler tesbih eder Allah azze ve celle'nin gök ehli dediğimiz yerdekiler tesbih eder Allah azze ve celle'yi korkarlar, ürperler, ürperler onlar örnektir bunlar Mesela Bakara suresinde ve inne min hâle mâ yehbitu min haşyetillâh buyurur Allah Azze ve Celle. Taşlardan bahseder. Şimdi bazı taşlar da vardır ki Allah korkusundan dolayı yukarıdan aşağıya yuvarlanırlar. Allah korkusundan dolayı taşlar yuvarlanır. Demek ki bizim bildiğimiz gibi o cansız varlıklar bilgisiz değil. Korkuyorlar. Rabbil Azze ve Celle'nin azametinden haberdarlar. Hatta bir kısım rivayet daha söyleyeyim. Mesela Bukhari'de İbn-i gelen bir e, hadiste yenilirken biz yiyeceklerin tesbihini işitirdik derdi. Yediğimiz yiyeceklerin Allah'a tesbih ettiğini işitirdik diyor. Mesela Nebimiz Aleyhisselam'ı hicret ettikten sonra bir müddet insanlara hutbe irade verirken bir ağaç kütüğüne dayanarak hutbe verirdi. Sonra sahabenin Birisi ona minber yaptırdı. Şimdiki yapılan minberlerin benzeri üç basamaklı. O minbere çıktı ve kütüğü terk ettiği zaman küçük bir çocuğun inlemesi gibi inledi. Halbuki küçük bizim gözümüzde cansız bir varlıktı. Gene Nebimiz diyor, selamın ağzından aktarılacağımız bir hadis daha var ki der ki Mekke'deyken bana selam veren bir taş vardı ben hala o taşı hatırlarım. Demek ki cansız varlıklar bizim gibi ruh taşınıyorlar sadece. Yoksa Allah'a da biliyorlar, Allah'a da tesbih ediyor, ediyorlar, zikre diyorlar. Şimdiki bilim bildiğim kadarıyla atomların dönmesini bu tesbihle, tesbih etmeli, amma ile ee, izah ediyorlar Müslüman bilim adamı. Allah Azze ve Celle'yi bilmeyen, tanımayan insan ve cinin bazıları dışında yok. Hem yaratılmış olan varlıklar canlı, cansız yerdeki, hem de gök ehli ve gök tabakaları Allah Azze ve Celle'yi biliyor, ondan korkuyor, onu tesbih ediyor. Sadece gafil olan insan ve cinlerden bir kısım topluluk Allah Azze ve Celle'yi tanımıyor, bilmiyor. Hakkıyla onu tesbih etmiyor. Hakkıyla ona ibadet ve kuzluk etmiyor. Ve bunun karşılığını da eğer tevbe etmeden muhalizler ölürlerse ebedi cehennemde kalmak üzere alacaklar. Allah Azze ve Celle'den sıhhat, afiyet istiyoruz dünyada ve ahirette. Allah'ımı havaza buyursun üzere. Kalplerimizi dini üzere sabit kısınladığınız Azze ve Celle. Kulak hırsızlığının dolayısıyla gaybden haber verdiğini iddia eden kahinlerin ve sihirbazların özellikle de kahinlerin bu hakka isabetten doğru olan bilgileri nereden aldığının kaynağını da öğrendik. Demek ki bu kahinler gelecekte olacak Allah Azze ve Celle'nin cari olan hükmünü nasıl öğrendiler? Kendilerinden istifade ettikleri kulak hızlı yapan cinlerden öğrendi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey var ki hayret edilecek bir durum o cinler kahine bu hükmü, çaldıkları bu hükmü söylerken yanına yüz tane yalan katardı. Bu yüz tane yalan artı bir tane doğru, sihirbaz kahin tarafından insanlara duyurulur ama batıla meyleden, çabuk kanan nefisler canlar o bir tane doğruyu alırlar. Onun sebebiyle o kahini doğrularlar, tasdik ederler de yüz tane yalan hesaba katmazlar? Ya bu adam şunları şunları söylemişti bunlar ortaya çıkmadı deyip de onun ismini kötülemezler. Efendim, reklamını kötü olarak yapmazlar da, bilakis, ya bak falanca gün şunu söyledi, oldu derler. İşte bu, bizim nefislerimizin batıla çabuk meylettiğinin göstergesi. Batılı kabul etmeye dair e, bir gevşekliğini, bir hafifliğini göstergesi. Gene bu rivayetten alacağımız bir ders, ibret daha var ki, Herhangi bir şeyin içerisinde haktan, doğrudan bir şey olması, onun hepsinin doğru ve hak olmasını gerektirmez. Buna delillik etmez. Mesela kahinin ağzından duyduğumuz o hükümlerin içerisinde bir tane doğru var. Ama ondan duyduğumuz her şeyin hak, doğru olmasını gerektirmez. Demek ki bir kısım şeylerde doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hatta doğrular çok, yanlışlar az veya doğrular az, yanlışlar çok da olabilir. Az önce söylediğim şeye tekrar döneyim. İslami yazılan, İslam'ı mı anlatacak fazla yazılan kitapların hepsinin içerisinde hak şeyler de olacaktır, batıl şeyler de olacak. Biz hepsini hak, doğru, İslam'ın gereğiymiş gibi peşin hükme almayacağız. Ya onu Kur'an'ı ve sünnet süzgecinden geçirerek alacağız. Böyle bir yetkinliğimiz, böyle bir ilmimiz yoksa önce bu ilmi alacağız. Kur'an okuyacağız mesela sünnet okuyacağız. Dini, Kur'an'la ve sünnetten anlatan insanların meclislerine gideceğiz. Onların kitaplarını okuyacağız. Onlardan istifade etmeye çalışacağız. Çünkü, az önce söylediğimiz gibi, nefislerimiz batıla meyil etmektir. Bundan dolayı ismi lazım değil, bir muhtezileneceğin sahip kişi, şu an bu ülkenin en değerli, en bilgin alimi gibi bir değer görmek. Bir televizyon kanalıyım. Çatır çatır taraftar edilmekte. Adam Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar ediyor. Hadisleri inkar ediyor. Aklına yatmadığı için. Ve şu an Kayseri'de olan bu adam bu ülkenin en değerli alimi olarak adletiyor. Böyle kabul görüyor. evimiz Aleyhisselatü ve Vesselam beyan sihirdendir. De. Beyan sihirden. Yani ikna edici konuşma sihir gibi insan etkilerdir. Bundan dolayı biz her güzel konuşana, her hatibe kulak kabartmayacağız da, o hatiplen ağzından çıkan sözün hak veya bahtın oluşuna kulak kabarır. Buna dikkat etmek lazım. Biz şimdiye kadar insanlardan, hocalardan, alimlerden, babadan, dededen duyduğumuz hep din olarak aldık, sorgulamadık. Ya bu Kur'an'da var mı, Müslim'de var mı demedik. Bundan dolayı şunun sıkıntısını çekiyorsa daha da çekeceğiz. Bari bundan sonra bu sıkıntılara düşer olmuyor. Dini öğrendiğiniz kimse, ismi neyse önemli değil. Onun sözünü mutlaka Allah azze ve celle'nin buyruğuna, Peygamberler sıramın sözüne, buyruğuna kıyaslayarak alalım. Onlara uygun olduğu sürece o sözleri, o bilgileri, o ilmi alalım, istifade edelim, hayatımıza yansıtalım. Uygun olmadığı sürece kim olursa olsun onun sözünü şöyle bir kulak arkasına yan tarafa. Sen şu kenarda dur bakalım. Ve bunun için de çok Kur'an okumamız gerekiyor, çok hadis okumamız gerekiyor ve Kur'anı ve Sünneti anlatan insanlardan çok da istifaretimiz gerekiyor. Bütün mizyetimiz. Ahiret günü yakın, eli kulağında. Belki bana biraz sonra gelecek, belki sizden 5 beş, beş dakika sonra gelecek. Kime ne zaman ezel e, meleğini geleceğini bilmiyor, ölüm meleği kimin kapısını ne zaman açacak bilmiyor. O ahiret gününe. O sonu olmayan güne bir şeyler hazırlamamız lazım. Hazırlayacağımız şeylerin ilki ise geçmişte biriktirdiğimiz ve çuvalın içine attığımız o bilgileri tasfiye etmek, sahilemek var. Ki doğru olan şeyleri, alalım yanlış olan şeyleri terk edelim. Sonra öğrendiklerimizi amel edeceğiz. Ahiret azığı dediğimiz olay budur. Öğrendiklerimizi yaşayacağız. Sonra öğrenmek ve yaşamakla yetinmeyeceğiz. Daha fazla istifade edebilmek için insanlardan istifadesine sunacağız. Yani davet edeceğiz. Ve bu esnada başımıza gelen sıkıntılara da sabredeceğiz. İlim, amel, davet, sabır. Birçok dersimizde söylemeye çalıştığımız asıl temeller bunlar. Burada i̇bn Cerir ve benzeri alimlerin Ali bin Hüseyin'den rivayette bir tefsiri var. Orada der ki Cibril veya diğer isimle Cebrail olan meleğin manası Abdullah'tır. Yani Allah'ın kuludur. Mikail'in manası Ubeydullah'tır. Yani Allah'ın kulcuğudur. İsrafil'in manası ise Abdurrahman'dır. Yani Rahman'ın kuludur der. Böyle bir tefsiri var. i̇bn et Cerir Et-Taberi Zahimallahu Teala'nın. Cebrail aleyhisselam da yüze Allah katına değerli, sayılan, güvenilen ve kuvvet sahibi bir melektir. Ayetlerde ve hadislerde bize bildirildiği üzere Allah'ın salat ve selam onun üzerine olsun. Vahiy meleğidir. Yeryüzündeki tüm peygamber, rasullere ve Nebilere Allah Azze ve Celle'den o vahiyi getirmiştir. Bu ve buna benzer zikredilen ayet ve hadisler tamamen La ilahe illallah anlatır. La ilahe illallah neydi? Allah'tan başka ibadete hak, mabut yoktur. İbadete layık bir ilah yoktur. İbadete Tek layık olan Allah Azze ve Celle'dir. Başkası değildir. İbadete layık olan kişinin büyük olması gerekir. Nasıl büyük olacak? Yaratılandan daha büyük olacak. Şerefli olması gerekir. Nasıl? Yaratılandan daha şerefli olacak. Mülk sahibi olması gerekir. Nasıl? Yaratılandan daha çok mülk sahibi olacak. Öyleyse kardeşlerim Allah bu müşriklere akıl fikir versin Bizim aklımız, fikrimiz, elimizden almasın. Tamam. İnsanlar nasıl bir başka insana, mele, güneşe, aya, taşa, mezara benzeme kapar veya ibadet çeşitlerinin bir kısmını hasleder, anlamak mümkün değil. Nasıl, işte biliyorsunuz nasıl olduğunu. Cahillikten, bilgisizlikten. Her hastalığın sebebi bilgisiz. Cahil. Din hususlarına kıyamet. Yoksa cahillikten kalsınız okuma yazmanızı dinlemek değil. Ne cahillik var ki ancak diploma ile elde edilebiliyor. Diploma almakla o cahilliğe ulaşılabilir. Bizim ülkemizde bir dünya örneği olduğu gibi. Öyleyse zatı ve sıfatı kamil olan ilmi ve kudreti yüce olan, mülkü ve izzeti en yüce olan, mahlukatın hepsinden zengin olan, mahlukun hepsinin fakirliğini sunduğu, kendisine ihtiyaç sahibi olduğu Allah Azze ve Celle'nin kaderine ve onun mahlukat hakkında tasarrufa tasarrufata, tasarruflara hiç kimsenin nüfuz edebilmesi, hakim olabilmesi, aklen ve şerhan caiz değildir. Hiçbir mahluk Allah Azze ve Celle'nin kaderine nüfuz edemez. Yani kadere hakkında bir sahibi olamaz ve mahlûvakat hakkındaki tasarrufata da müdahil olamaz. Bu aklan ve şer'an caiz değildir, mümkün değildir. Öyleyse biz Allah Azze ve teslim olacağız, Allah Azze ve tevekkül edeceğiz ve ibadet çeşitlerinden ne varsa hepsini sadece Allah Azze ve Celle yapacağız. Çünkü ibadetin hepsine, her bir çeşitine hak sahip olan sadece Allah azze ve celle. Sözümü bağlarken Meryem Suresi'nde 3 tane ayet var. 3 arka arkaya gelen ayetler. Onları okuyup halinde söyleyeyim inşallah. Ondan sonra sözümüz bağlayalım. İn küllü men fis semavati vel ard illa atir rahmani abda. Göklerde ve yerdeki herkes Rahmana kul olarak gelir. Ne ahsahum ve adhum adda. Andolsun, olsun, yemin olsun ki Allah o mahlukunun hepsini saymış ve onların sayısını belirlemiştir. Ve kullühüm atihi yevmen kıyameti ferda. Ve onların hepsi kıyamet gününe Allah'a tek tek varacaktır. Tek tek hesabı çekilecek şekilde onun huzuruna gideceklerdir. Onun huzuruna tek olarak, aracısız ve tercümansız olarak dikileceğimiz zaman, Bizi kurtaracak olan sadece imanımız ve salih amellerimizdir. Öyleyse bu dünyanın geçici arzularına kanarak ahiret ihmal etmeyelim. Bu dünya geçici, kimseye kalmadı, kimseye de kalmayacak. Rabbimiz aziz evellerin yüzünün üstünde hiçbir şey baki değil. Her şey bir ezelle ona kavuşur. Öyleyse sevhidimizi düzeltelim, inancımızı sahileştirelim ve Rabbimiz Azze ve Celle'nin hoşuna gidecek salih amellere sarılalım. Gücümüz yettiğince onun bizim salih amellerimize ihtiyacı yok. Bilakis onun rızasını kazanmak için bizim salih ameller yapmaya ihtiyacımız var. Sonu olmayan üzerinde düşünmesi gereken bir ifade bu. Sonu olmayan o güne bir şeyler hazırlayalım. Onun razı olacağı bir şeyler. Rabbimiz Azze ve üzere salih amelleri muhafet etsin. Boşunu da koca akıllarından etsin. Razı olacağı bir hayat yaşamayı ve razı olduğu kullarından olarak ona kavuşmayı üzeremesin. Evet. Son olarak Süfyan radıyallahu anh ve son hadisin rabisi Nevas bin Siman radıyallahu hakkında bilgi verelim. İlk hadisimizin içerisine geçiyordu. Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh Ebu Muhammed el hilali el kufidir. Sıga ve hafız alimlerdendir. Fakihtir. Hüccet imamlardan birisidir. 198 senesinde 91 yaşındayken vefat etmiştir. Çok değerli bir alimdir. Allah'tan razı olsun. İkinci hadisin rabisi olan Nevvas bin Siman anh hakkında çok az bilgi var. Onun ve babasının en sağdan alan sahabi olduğu ile ilgili. Onun işte başka bir rivayeti yok. Başka bir bilgi yok. Allah'ından razı olsun. Bizler de kendisine cennetinde komşu kalsın. Dersimizle alakalı olmayan en son kısmımız ise faydalanabileceğimiz dualar, zikirler onlardan bilgi veriyorduk. Bugünkü zikrimiz ise herhangi bir günah işlediğimiz zaman bu günahı silecek nasuh tevbe konumunda bize fayda verecek bir tevbe şeklidir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Estağfirullah al azime lezi la ilahe illahu hayyul gayyum etub Bir başka rivayette el azim olmaksın. Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm ve derse her kim. Yani kendisinden başka ilah olmayan, azametli, diri ve her şeyi idare eden Allah'a istiğfar ederim. Yani ondan bağışlama dilerim ve ona tövbe ederim derse bu kişi büyük günah olan cepheden kaçmış birisi olsa bile o bağışlanır. Büyük günahı silecek derecede önemli, güzel bir e, istiğifar şekli. Bunu ezberleyelim. Ne zaman yapacağız? Herhangi bir günah işlediğimiz zaman. Ve kalben inanarak yapacağız. Lafzını bilerek yapacağız. Çünkü duanın kabul şartı şartlarından birisi neydi? Hazır bir kalpte Hazır Hazır kalp ne demek kalbimizi koyup ortaya yapamayız. Kalpten söylüyoruz. Manasını bilerek, Allah'tan isteyerek bu talepte bulunacağız ki Allah Azzele Celle bu sebeple bizim duamızı kabul ediyorsun, sevdemiz kabul ediyorsun bize bağışlasın. Tekrar edelim. Estağfurullah, helalilá iláh illáhu al-hayyul-qayyum ve atu ve davana in alhamdulillahirabbil alamin.